Aklın diliyle Hangi uluslanım çocukların ulusundan Biliyor musunuz bir Kürt kiliminin nakışlarında doğmuşum ben Simsiyah bir zeminde altın sarısı ve yaprak yeşilleri arasında Beyaz yıldızlarla örülmüş beşim. Duyamıyorum ninnisini anamın Sesi sanki çok uzaklarda bir lajvede gizli bir bilge öğretti bana. Sesimizi çalmışlar bizim. Kürtçe düşünüyor. Türkçe konuşuyordu anam. Türk'lere sevdalı olduğumu herkes bilir alem ayan. Onu geçiyorum. Peki ya Ermeniler? Neden seviyorum böyle deliler gibi? Yarısı yırtık yüreğimin belli ki onu arıyorum. 20 yıl hep kötü sözler işittim hakkınızda Ben de küfürler ettim laf aramızda tek bir Ermeni bile tanımadan 30 yıl 40 yıldır bir Ermeni melodisi arar kulağım Duysam Vallahi tanıyacağım hemen Biliyorum Hiç görmediğimiz ölmüş kardeşler gibi Evimizde, sokağımızda, ağaç dallarında, çeşme başlarında oturuyorsunuz hep Görmeyen gözümüz İşitmeyen kulağımız gibi, cüzdanlı deri gibi duyarsız. Biliyorum, buradasınız ama dokunamıyorum size, duyamıyorum sıcaklığınızı. Biliyorum, siz de sevmişsiniz bu kar beyazını, lacivert gökyüzünü. Şu yapıda Artin Usta'nın el emeği var. Kapılarımız Agop dayının eseri. Ali kovasını hep bu çeşmeden doldurmuş, uzansam... Dokunacağım sanki Siz Buralardasınız Yaşıyorsunuz Ah Ermeniler Koparmışlar sizi kökünüzden Acıyla kanlı yüreğiniz Bende kalmış Şu kahpe yunara Ne demeli peki Doğuma büyüme Yunanlı değil miyim oysa Garip mi acaba Antik kentlerinden Bilgelerinden ozanlarından değilim güzelim mermer heykellerine de tutkunum ama ben teselyalı ak saçlı bir ninenin oğlu babası yaman bir balıkçı deli dolu işte o Yunanlıyım yaşayan bütün Yunan melodilerini ben besteledim desem inanmazsınız 30 kilometre aramız aynı bulutun gölgesi vuruyor üzerimize ama neden duyamıyorum sesinizi bin bir kapı, bin bir kilit böyle Benden selam olsun Dido Teyze'ye. Beraber olsaydık diyorum, ballı üzüm bağlarının küllerinde, bir aydın cezaevi olmazdı belki de. Belki de iyi, eminim buna. Hepsi tamam, iyi de, şu çıgan havalarına ne demeli? Kalbimi çalıyorlar sanki, gerilmişim keman tellerine. İtiraf ediyorum işte, belki bir çingeneyim ben. Bütün parlak renklere aşığım Yere, göğe, aya, güneşe Özgürlüğe Durun Vatanınız yok demeyin hemen Yukarıda mavi gökyüzü sonsuz Aşağıda yeşil çayırlar sınırsız Ne güne durur dünya Ya dil dediniz değil mi? Şu gitarı, kemanı dinleyin hele Nabzınız değil mi vuran? İnanırım buna Bizi herkes anlar Çünkü herkesin gönlünde bir çingene yatar Selimsiz, zayıf olduğuma bakmayın. Dedem İranlıydı. İri yarı bir Acem pehlivanı. Şirazda halılara işlenmiş şarap kırmızısı, life yakınmış hayam Onun da atası bir Pers savaşçısı. Büyülü bir dili var Tebriz'in. Masal kahramanları, aksakallı bilgelerle çoğalıyor Hindistan'a doğru. Bahtımız karalar bağladı. Bilge dedemi mollalar gömdü ayetlerle Can Gülistan'da, bil Acemistan'da. Gök kubbelerinde yankılanan ses İsfahan'ın, tersler gelecek, biliyorum yer sarsılıyor. Kızmazlarsa Filistinli Araplar, hepsi de canımın bir parçası, Yahudiliğimden söz edeceğim birazdan. Ben İsrail oğullarındanım, yakılmışım Roma'nın ateşiyle, savrulmuşum rüzgarıyla dört bir yana, ellerim ellerimi bulamazdı bin yıldır, öyle uzaktı birbirine, bir kulağım duymazdı öbürünü. Öyle uçurumlardaydı. Tohumlarım biçildi daha toprağa varmadan filizleri. Her yerden süpürdüler beni kanlı bir süpürgeyle. Çarlar sağ yanımı yaktı benim. Engizisyon ellerimi, ayaklarımı, Hitler bedenimi cehennem ateşine attı. Küllerimi savurdu Avrupa'ya. Yeniden yarattım kendimi. Ellerim ellerimi, ellerim ellerinizi tutsun diye kalbim Filistin'de. Onu almaya geldim. Benden sorun sömürgeciliği. Kara derimle yazılı bir tarih anlatayım size. Göz yaşıyla dokulu İngiliz kumaşını anlatayım. Ya da kanımla sulanmış kurup çeliğini. Pastı, gelip Afrika'dan, Maya kızıyla aşkımı anlatayım Amazonlarda. Olimpiyat meşalesi taşıyorum şimdi geleceğe. En hızlı koşan benim. En yükseğe, en güçlü, en dayanıklı ve en köle. Etopya'da aç bir çocuk, harlemde serseri. Bu da olmaz demeyin hemen. Türklüğüm de var benim. Sevilerimi, sevinçlerimi hep Türkçe anlatıyorum. Tıpkı bu şiir gibi sizleri çok seviyorum. Yarın akrabaları ziyaret günü. Halam semaver kaynatırmış sifliste çay bahçesinde. Pazara Çerkes düğünü var Kafkaslarda. Zarif ve yiğitçe bir bar tutacağız orada. Bakü'nün nefti gökyüzüne bakıp Peri doğalarında savaşçılar üzerine konuşacağız. Öbür gün Hiroşuma'dayız. Kırkıncı yılı zehirli mantarın kökü Halepçe'de fışkıran. Hangi dili konuşuyorum? Aklım diliyle. Hangi uluslanım? Çocukların ulusundan. Bütün dillerden soruyor ve tek bir dilden cevap arıyorum. Tüfekler çiçek açar mı diye. hoş geldiniz. Bugün 24 Nisan. Bundan 100 yıl önce hepimizin geldiği topraklarda yaşayan Ermeniler, Keldaniler, Süryaniler, Ezidiler, Pontuslar, Rumlar büyük bir soykırıma ve katliama uğradılar. Bugün onları anmadan geçmek olmaz. Hepinizi Ermenilerin şahsında, özgürlük mücadelesinde kaybettiğimiz insanlarımız için bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Bu acılar bir daha yaşanmasın. Değerli misafirler, değerli canlar. Pir Sultan Müzik haline başlayacağız. Ben Pir Sultan deyişlerini seslendirecek, icra edecek olan ozanlarımızı çağırıyorum. Tuncay Balcı. Cem Çelebi. Erdal Güncü. Haydar Selçuk. Engin Arslan. Ertan Tekin. Gülten Benli. Muharrem Temiz. Dertli Divani Gani Pekşen Hüseyin Korkan Korkmaz ve Cem Doğan Cera'ya uyandırmak ve Gülbenk vermek üzere Mehmet Turan dedeyi çağırıyorum. Geçti <gülüyor> ya dedem. Eyvallah. Dil bizden Notuk hünkârı pirden ola. Yedi kat gökte Yedi kat yerde arşta kürsede levhi kalemde 18 bin alemde varlığını her türlü nesneye nakşeyleyen ve o güzel cemalini insana bahşeyleyen hak aşkıyla destur ismi şah. şah medet ya hay destur ya pir İsmi Şah, medet ya hay. Destur ya pir. İsmi Şah, İsmi Şah. Medet ya hay. El pençe göğüs. El yürekte, el kalpte. İsmi Şah, İsmi Şah, Allah Allah. Vakit saatlerimiz hayrola. Hayırlar fetho ola. Şerler def ola. münafık. Ve kötüler ıslah ola. Meydana uyanan çeralar, gönüller aşkı, gönüller ışkı ve düşünce aydınlığı ola. Hak cümlemizi. O ışıktan, o aydınlıktan, aydın ve güzel düşünceden uzak eylemeye. İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır diyen, düşünce karanlığına ışık tutanlara ne mutlu diyen hünkârın demi devranı, yolu erkanı yürüye. Gerçeğe hü Mümine ya hay. Gerçek. Pir Sultan Abdal, Yedi Ulu Alevi Ozanı'ndan birisidir. Kişiliğiyle, sanatıyla, direnişiyle günümüzde de güncelliğini ve haklılığını korumaya devam ediyor. Pir Sultan Abdal'ın asıl ismi Haydar'dır. Soyu Yemen'den olup, Oradan Hoya yerleştikleri, Anadolu'ya geçle beraber Sivas, Yıldızeli, Banaz Yaylası'na yerleştiği bilinmektedir. Kesin doğum ve ölüm tarihi bilinmemekle beraber 1500'lü yıllarda yaşadığı varsayılır. Pir Sultan Abdal'ın en büyük özelliği ne pahasına olursa olsun inandığı değerlerden zerre kadar taviz vermemesidir. Pir Sultan Abdal'ın günümüzde de oldukça sevilen şiirlerinden anlaşıldığı üzere, Pir Sultan komple bir insandır. O salt bir şair değil, aynı zamanda halkın önderi, sözcüsü olarak siyasi bir kişiliktir de. Nitekim bunu bilen Osmanlı Devleti, Pir Sultan Abdal'a mevki makam sunmuş, bunda başarılı olamayınca Pir Sultan Abdal'ı idam ettirmiştir. Osmanlı Devleti onu idam edip yok edeyim derken, Pir Sultan Abdal daha da ölümsüzleşmiştir. Anadolu'ya o dönem damgasını vuran kızılbaşlık ve bektaşilik öğretisini bir sonraki kuşağa aktarma görevini üstlenenler, aynı amaç uğruna ter döküp hamı has, çirkini güzel, miskini çalışkan, çalışkan kılmak için didinirken, emekçi köylünün hayrını istemeyenler, ışkın süren bu dallar kurusun diye ellerinden geleni artlarına koymuyorlardı. Can Marifet ile dirilir. Marifetli can erenler canıdır. Marifetsiz can hayvanlar canıdır. Ocaklarda pişen pirler, aşıklar, dervişler ve Hacebektaş dergahımdan yayılan erenler bu öğretiyi tüm boyutlarıyla anlatıp halkı kendi benliklerini yitirmeden bir olmaya, diri olmaya, iri olmaya çağırıyorlardı. Yola birlikte gidilir. Karanlıkta yürüyen yolunu şaşırır. Oturduğun yeri pak, kazandığın lokmayı hak et. Kendine reva görmediğini, başkasına reva görme. İşte Hacebek Daşveli'nin çizdiği bu aydınlık yoldan bir an bile ayrılmayan pirlerden birisi de, yıldız elini yurt edinmiş olan ay yüzlü Seyid Ali Sultan'dır. 30 yıllık can yoldaşını bir yıl önce Hakk'a uğurlayan Seyid Ali Sultan, daha sonra Pir Sultan Abdal'ın hayat arkadaşı olacak olan Ballıhan ve Ümmühan adında, İki kızı vardı. Seyid Ali Sultan, Kızılbaş Bektaşi geleneğinin sürmesi için gece gündüz demeden çalışıyor, cem yürütüyor, aç doyuruyor, küskünleri barıştırıyor, köylülerle yönetim arasında köprü görevi yapıyordu. Günlerden bir gün, Yıldız eline, Banas köyünden Haydar adındaki Yağız delikanlı, gerçi neyin ne olduğunu az çok bilen, kendinde büyük eksiklik olduğunu söyleyip dünyayı İnsanları gönül gözüyle bilip tanımak isteyip Seyyid Ali Sultan'ın himmetiyle dergaha girip gönlünün dillenmesini, kafasının aydınlanmasını ister. O günden sonra Yunus misali dergahtaki yapılması gereken hiçbir işten geri kalmaz. Tam beş yıl gece gündüz demeyip o dostluk ve muhabbet kapısına eli erdiğince, gücü yettiğince katkıda bulunur. Odun taşır, su getirir, kara sabana öküzleri koşup çift sürer. Hasat kaldırır, konuk ağırlar, aç doyurur, harama hiç el sürmez. Eline, diline, beline sahip olmak, onun da diğer canlar gibi hiç aklından çıkarmadığı temel bir ilke olur. Cemlere katılıp hak kelamı dinler. Haydar tez zamanda bağlama çalmasını da öğrenir. Son günlerde nereye gitse bağlamasını birlikte götürüp fırsat buldukça çalıp söyler. Bir gün çift sürerken öküzleri kara sabandan çözer, onlar otlarken kendisi de bir taşın üstüne oturup türküsünü söylemeye başlar. Bir sultan abdalım şunda Çok keramet var insanda O cihanda bu cihanda Aliye saydı Bir Sultan Abdal'ın nefesleri yavaş yavaş duyulmaya başlar. Bunu Kızı hand'an duyan Seyit Ali Sultan, bir gün Cem'de Yunus Emre'den bir nefes okuduktan sonra bağlamayı yanında oturan Zakir Hıdır'a verir. O da bağlamayı öpüp Balım Sultan'ın nefesini okuduktan sonra Haydar'a uzatır. Bağlamayı eline aldıktan sonra büyük bir saygı ile niyaz olur. Haydar, edep erkan gereği Seyid Ali Sultan'a dönüp destur ya pirim der ve bir nefes okur. Temennaya geldim erenler size, temennah edeyim destur olursa. Mürüvvet kapıların bağlaman bize, içeri gireyim destur olursa. Prim deyi divanına geçeyim. Destisinden abu hayat içeyim, izniniz olursa ağzım açayım, bir mana söyleyeyim, destur olursa. Pir sultan abdalım, hey güzel şahım, günahlıyım, arşa çıkıyor ahım, pire kurban olsun bu tatlı canım, tercüman olayım, destur olursa. Haydar böylece bir kez de şiirle destur dilemiş olur. Seyit Ali Sultan'ın sevinçten gözlerinin içi güler. Haydar'ın destur dilemesi bile ermişcedir. Dede, destur senindir ya Pir Sultan diyebilir sadece. Haydar şaşırır, bu kez de şöyle bir nefes okur. Cefasına, cefasına dayandım Efendi. Bu cefaya dayanmayan gelmesin Efendi. rengine hem boyasına boyandım efendim tabibim, gülüzlüm sultanım gel hayır bu boyaya boyanmayan gelmesin ey doğuz. Gelmesin ey dur Gelmesin ey dur Gelmesin ey dur in it. Küfür sayan, Muhabbeti küfür sayan gelmesin ey dur Gelmesin ey dur Gelmesin ey Gelmesin ey Muhabbeti küfür sayan gelmesin ey Gelmesin dediğim us, gelmesin Tan Abdal cemdeki son değişini de semahla bitirmek ister. <Gülüyor> Ya, bak yaralıyor ya, sızlar bu yürek. Bu düzeni kim kurmuş bizlerde bile Bu düzeni kim kurmuş bizlerde bile Söyle can söyle dinlesin canlar Dinlesin dostlar Bu düzeni kim kurmuş bizler de bilek Bu düzeni kim kurmuş bizler de bilek Söyle canı söyle dinlesin canlar Dinlesin dostlar Hasan Hüseyin önün e nimetim Hasan Hüseyin önün e nimetim şah padi şahaden şah Bir tek Allah'ım var, Şahabadi Şahade'nin Benim bir tek Allah'ım var, Şahabadi Şahade'nin Cem'den sonra Seyid Ali Sultan artık Haydar'ın bir aptal pir sultan olduğunu söyler ve kurulacak olan dergaha pir olarak tayin eder. Seyit Ali Sultan taliplerine şu anda üstünde oturduğu postun artık sahibinin Pir Sultan aptal olduğunu anlatır. Ne var ki Haydar'a bir can yoldaşı ardından bir de müsahip gerektiğini söyler. O günlerde Anadolu'da kötülük kol geziyor, zalim esen rüzgar ölüm Türkileri söylüyordu. İnsanlar geleceğinden kuşkulu kendilerini yönetenlere en küçük bir güven dahi duymuyorlardı. Çünkü köylünün alın terine, göz nuruna el konuluyor ve mutlu bir azınlık bunları kendi aralarında paylaşıyorlardı. Yöneticiler su başlarını tutuyor, insanlar kendi toprağında yarıcı olmanın ızdırabını duyuyorlardı. Çocuklar aç, yaşlılar, ilaçsızdı. Seyit Ali Sultan, Pir Sultan Abdalı Banaz'a dergaha göndermeden kızı Ballıhan ile evlendirir. Kısa zaman sonra da Pir Sultan Abdal ve Ali Baba eşleriyle birlikte Seyid Ali Sultan'ın huzurunda dağra durup müsahip olacaklardır. Ya hay. İyi edenler. Eyvallah canlarım, hüdyen dilleriniz dert görmesin. Gönüllerinizin pınarı hep kaynasın. Sefa gelmişler canlarım. Eyvallah. Evet canlarım. Söyleyin. Bakalım nedir ahvalınız? Bugün Mansur gibi dara durmaya geldik. Nesimi gibi derimizi yüzmeye geldik. Fazlı gibi hançeri ihtiyar edip, tarikat Evliyaya ikrar ile müsehip olup, can verip canan olmaya geldik. Eyvallah. İkrarınız kadim olsun. Hayır. Bir sultan buyur sultanım bilirim ikrar vermişsiniz gönül vermişsiniz dört can müsahip olmaya ahtu ikrar etmişsiniz ya hay ama bilirsiniz ki cümle canlar bilir ki bu yol kılıçtan keskin kıldan incedir eyvallah şahım ateşten gömlektir diyebilir misiniz eyvallah Demirden leblebidir. Yutabilir misiniz? Hakk'a eyvallah. Bu yolun ne kadar yokuş olduğunu, yükünün ağır olduğunu taşıyabilir misiniz? Hakk'a eyvallah. Yol dikenli ve taşlı, yalın ayak yürümek gerek, kardeş olmak gerek, ahvaldan anlamak gerek. Bu dağları aşabilir misiniz? Senin gibi sultanımız olduğu sürece HaK eyvallah herenler. Canlar Müsahiplik erkanında Birbirine müsahip olmak için ikrar veren canlar Birbirinizin çocuklarını kardeş Eşlerinizi bacı bileceksiniz. Eyvallah herenler. Buna ahvaliniz tamam mı? Haka eyvallah şahım. Canlar Bilirim ikrar vermişsiniz ama ikrar vermek ayrı, ikrarda durmak ayrı. Önemli olan ikrar vermek değildir. İkrarda durmaktır. Eyvallah. İkrarınızda duracağınıza burada kendi dilinizle gönlünüze kaynadığı gibi hazır cemaatın huzurunda Pirin divanında, hak divanında ikrarınızı Tekrarlar mısınız? Hak kayıvala. Buna hazır mısınız? Ya hay. Evet canlar. Evet canlar. Bir desturumuz var. Buyurun. Bir nefeslik söyleyeyim. Dinlemez dersen ne ileyeyim Aşk deryasın boylayayım. Umana dalmaya geldik. Biz hakla oldu aşina. Gönlümüzde kalmadığı nesne. Pervaneyiz. Ataşına, oduna yanmaya geldik. Aşk harmanında savrulduk, hem elendik, hem yoğrulduk. Gazana girdik, kavrulduk, meydana yenmeye geldik. Bir sultanım, dar özümde, kem kelam yoktur sözümde. Noksanlı kendi özümde, darına durmaya geldik. Eyvallah. Eyvallah. Yüzünüz yerde, özünüz darda. Gönül pıranında kaynayan dilde düşünür. İkrarınız kadim olan. Bu yolda, bu erkanda dönmeyesiniz. Hak'tan utanmayasınız. Hak'tan uzak olmayasınız. Birbirinizden de usanmayasınız. Eyvallah. Canlar. Destur edin rehber bize meydanın kefenini gidirsin. Eyvallah. Can. Hey. Canlar, ikrar ellerinizi uzatıp birbirinizin elleri üzerine koyun canlarım. Yahay. Hakuta'ya uzak olmayasınız. Hak şahittir ki bu erkanda bu darda süren siz canların ikrarları kabul ve kayım ola. Yahay. Dört can bir gömlekten baş gösterir. Meydana yahuu. Bu divan ulu divandır. Bu erkan da duran canlar. İşte ikrar ve ibadette ölmeden önce ölmek, özünü dara çekmek işte budur. Dilerim ki ikrarınız ...kadın ve kayıb ola... ...Allah Allah... hak uzak olmayasınız... Allah. Allah de usanmayasınız. ...Geldiğiniz yolda, durduğunuz yerde ...çağırdığınız pirden uzak olmayasınız... ...Allah Allah... ...Şah-ı bozattı Hızır... ...cümlenizi kazadan, beladan, felaketlerden uzak eylesin... ...Allah Allah... ...Kötünün izine, münafıkın sözüne... ...Hesud'un afetine, hilekarın düzenine uymayasınız... ...Allah Allah... ...Dil bizden nefes Hazreti Pir Hünkar Hacı Bektaş'tan ola... Allah, Allah uzun haneniz için kısmetiniz gani ola. Allah Allah. Bozatlı hızır her dem yardımcınız ola. Allah Allah. Dil bizden nefes adı pirden ola. Eyvallah. Ah, hay. Bozatlı hızır yardımcınız ola. Hak yardımcınız ola. Bozatlı hızır yorup yollarda koymasın. Allah Allah. Bu Eyvallah. yoldan, bu erkandan, bu dardan ayrılmayasınız. Medet ya hay. Eyvallah canlar. Pirim Meydana özümüz bağladın, meydana sözümüz bağladın, meydana cemali hak yüzümüz bağladın. Hak erenler eylediğimiz sözde, verdiğimiz ikrarda, tuttuğumuz yolda seni pirimiz ve ulumuz bizi yolun yolcusu eylesin. Destur. Eyvallah Destu Şahı Merdan'dan ola Pir Sultanım siz bu ikrarda bu yolun yolcususunuz. Eyvallah. Hak, ufdunuzu açık, menzilinizi mübarek eylesin. Yaha. Bu menzilden, bu erçandan, bu yoldan ayrılmayasınız. Himmet ettin Eyvallah. ya perim. Hime Şahı Merdan'dan. Eyvallah canlar. Hak, yardımcınız olsun. Destur Şahı ı Merdan aldı, Hazreti Pirden olsun. Eyvallah. Evet. De buyurun canlar. Benziniz mübarek olsun. İkrarınız daim olsun. Evet. Dört can artık müsahip olmuştur. Ve yarın yanandan gayrı her şeyleri her yerde her zaman ortaktır. Bu arada Osmanlı yaptığı baskında Hızır adında güçlü kuvvetli bir delikanlının anasını ve nişanlısını katleder. Hızır o baskından sonra Banaz'da Pir Sultan'ın dergahına sığınır. Dergaha Hizmet etmek istediğini söyler. Hızır da artık dergahta hizmet etmeye başlayıp, yanı sırada Kızılbaş ve Bektaşiliği bütün boyutlarıyla öğrenmeye çalışır. Aradan 12 yıl geçer. bir Sultan'ın Senem adında bir kızı, Seyid Ali, Pir Mehmet ve Ergaip adında üç oğlu dünyaya gelir. bir Sultan Abdal bütün Anadolu'yu gezip Kızılbaş Bektaşi süreğinin gelişip güçlenmesi için çaba sarf eder. Seyid Ali Sultan, Senem'in doğduğu yıl Hakk'a yürür. Yerine dergahta pişen amcası oğlu Murtazade'de geçer. Seyid Ali Sultan'ın diğer kızı Ümmühan da çorumdan bir dede oğlu ile evlenip çoluk çocuğa karışır. Pir Sultan Abdal'ın sayesinde yoksul halk artık Osmanlı'ya kafa tutmaya başlar. Osmanlı da artık iyice bilir ki halkın bu denli değişmesinin sebebi Pir Sultan Abdal'dır can yoldaşı Ballıhan Pir Sultan Abdal için endişelenir ve Sivas'ı terk edip bir süre başka bir diyara gitmesini önerir. Pir Sultan Abdal can yoldaşı Ballıhan'a bakın şu nefesle cevap verir. Aşkına yanayım Dönen dönsün Ben dönmezem Yolumdan Yolumdan dönüp Mahrum mu kalayım Dönen dönsün Ben dönmezem Yolumdan Yolumdan Yolumdan Yolumdan Ben dönmezen yolumdan yolumdan azarsa işte Kement işte boynu masarsa işte hanşer işte başım keserse dönün dönsün ben dönmezem yollumda yolumda, yolumda, yollumda Dönüp döksün ben dönmezler yoldan yolumda. yolumda. Canım arşa çıkar ünümüz O da bizim ulumuzdur pirimiz Hakka teslim olsun garip canımız Dönen dönsün ben dönmezem Yolumdan, yolumdan, yolumdan, yolumdan ben dönmezem yolunda yolunda O günden sonra Ballıhan bu konuda ağzını açıp tek bir cümle dahi etmez. Artık köylüler Osmanlı'ya kafa tutmaya başlamışlardır. Valinin emriyle Sivas'ın kadınları Asesbaşı, müftüsü ve diğer devlet görevlileri oturmuş, Kızılbaşların, özellikle Banas köylülerinin takındıkları son tavrı görüşürler. Sivas'ın iki kadısı olan Karakadı ve Sarıkadı, direnişçilerin elebaşısının Pir Sultan Abdal olduğunu deyip, Sivas'a getirilip mahkeme edilmesini talep ederler. Bu arada Hızır son derece hırslı ve inatçıdır. Uzun bir süre geçmesine rağmen ilk günün heyecanıyla çalışır, ve böylece her gün Hakk'a biraz daha yaklaştığına inanır. Yoruldukça da huzur bulur. Bir gün dergaha ait bir arazide çift sürdükten sonra köye dönerken komşu köyün Molla'sı ile karşılaşır. Molla'nın yanında Hızır'ın tanımadığı biri daha vardır. Selamlaşırlar. Molla yanındakine Hızır'ı kastederek, işte bu sefil var ya ahmağın biridir. Yıllardır Pir Sultan denilen Kızılbaş dedesinin hizmetkarlığını yapar. Böylece Allah'a ulaşacağını sanıyor Hurbo der ve gülüşürler. Söylenenler Hızır'ın zoruna gider ve her fırsatta ikilikten yana olmadığını belirten Molla'ya şu cevabı verir. O ne biçim söz Molla Efendi? Bizim hizmetimiz hak içindir. Başka bir amacımız yoktur. Pir Sultan Aptal'ın değil, ben halkımın hizmetçisiyim. Molla ve yanındaki gülerek oradan uzaklaşırlar. Söylenenlerden Hızır rahatsızlık duyar ve gece gözüne uyku girmez. Hızır, Osmanlı'nın yaptığı eziyeti dile getirip, devlet görevinin şart olduğunu öne sürüp, Pir Sultan'dan gitmek için destur ister. Pir Sultan istememesine rağmen Hızır'a izin verir, bahçedeki çiçekleri gösterip şöyle der. Şuradan bir gül kopar Hızırcan, hey bende kurutur, arada bir çıkarıp koklarsın. Buraları anarsın. Hızır eğilip gülü koparmayı dener. Fakat koparamaz. Birkaç kez denemesine rağmen başaramaz. Hızır sıkıntıdan kantar içinde kalır. Pir Sultan seslenir. <gülüyor> Terlediğin yeter Hızır. Terlediğin yeter. Anlaşılan sen o gülü koparamayacaksın. İstanbul'a gidip okuyacaksın. Bu belli. Okuyup vezir de olursun, vali de. Ha ama korkarım ki bu düzen bizi bize kırdırır Hızır. Gelirsin belki beni asmaya mecbur da kalırsın. Bir Sultan Abdal Sivas'a götürülürken olmadık eziyetler görür. Uğradığı iftirayı üstünden atabilmesi için sınavdan geçmesi gerektiğini bilir. Bu sınavda valiye kara kadı ve sarı kadının haram yiyeceğini, kendi itlerinin ise Haram yemeyeceğini söyler. Vali de ağır ithamda bulunan Pir Sultan Abdal'ın ispat edememesi durumunda başının kesileceğini belirtir. Pir Sultan Abdal, itlerinin haram yememesi sonucu serbest bırakılır ve dört yıl boyunca Banaz'a uğramaması emredilir. Ve Pir Sultan Abdal, dört yıl sonra Banaz'a döndüğünde büyük bir kayıpla karşı karşıya kalır. Büyük, Ali Seyid, büyük oğlu Seyit Ali, attan düşüp yaşamını yitirmiştir. Bir Sultan Abdal hiç böyle bir şey beklemez. Çok etkilenir. Seyid Ali'ye bir ağıt yakar ki duyanların yüreği parça parça olur. <Gülüyor> Tim sana da Poatlık. Derman Meğer şah elinden Oğlan çaresi Efendim Efendim Benim Efendim Benim bu dertime Derman Efendim Ben bu dert Derden Derman Meğer şah elinden çaresi, Efendim efendim benim efendim Benim bu dertime derman efendim